O teknoloji görülmüyor. Bugün ben görülen şeylerden konuşmak istedim. Hatta sizlerden konuşmak istedim. Şimdi ben mesela sizin ne düşündüğünüzü biliyorum. Sizin de ne düşündüğünüzü biliyorum. Kesinlikle Ali Üstündahan'ın ne düşündüğünü şimdi biliyorum. Bu, bu TEDx bitsin istiyor. Bir süre, kasıl bir sürede. Sizin, I know what you're thinking because you already told me. So, uh, bunları söylerken, aslında Ali Bey beni takdim etti ama, siz beni büyük bir olasılıkla bunları söylemeseydi bir medyum zannedecektiniz veya bir falcı veya belki iyi bir psikolog veya son zamanlarda çok moda olan bir kuantum metabilimci, zihin okuyan kişilerden. Aslında hiçbirisi değilim ben. Aslında ben sadece bir mühendisim. Cengiz Bey gibi ben de bir mühendisim. Ve ben de çok kritik bir kavşaktayım, burada duruyorum ve çok ilginç bir yere gitmek istiyorum. Aslında gerçekten sizin beyninizin içini görmek istiyorum. Bunu yapmak için de çok ciddi bir, büyük bir araştırma projesinin başlangıcındayım. Şimdi diyeceksiniz ki, bugüne kadar bir sürü şeyler yapıldı, bilinmeyen ne var? Ben biraz gözünüzde canlandırmak üzere beyin hakkında ne bildiğinizi bir stadyum örneğiyle size anlatmaya çalışayım. Bir stadyum düşünün. Bu stadyumun içinde bir futbol maçı olduğunu biliyorsunuz. Hatta takımların isimlerini de biliyorsunuz. Belki oyuncularını da tanıyorsunuz bu takımların. Ama bilet alamadınız, içeri giremiyorsunuz. Ve bu maçı da anlatmak istiyorsunuz. Tek şansınız stadyumdan gelen gürültülere bakarak maç hakkında bir fikir yürütmek. Bir anda bir alkış çıkıyor. O diyorsunuz herhalde takımlardan biri gol attı. Tahmin ediyorsunuz hangi takım olduğunu. Bir daha aynı alkış olursa aynı tarafından stüdyonun, stadyumun. Ah diyorsunuz tekrar bu gol oldu. Veya bir böyle ah sesi geliyor, tap, ah gol kaçtı diyorsunuz. İşte beyin hakkında bildiklerimiz aslında bundan öteye şu aşamada gitmiyor. Beyne dışarıdan bakıyoruz. İçinde ne olduğunu beynin bize aktardığı bir takım seslerden biz bulmaya çalışıyoruz. Bu doğru değil. Biz şu aşamada bu stadyumun içine girmeye çalışıyoruz. Ben biraz size kapıyı aralayım ve stadyumun içini göstermeye çalışayım. Beyin üzerinde en fazla bildiğimiz şey nedense gri maddenin içindeki nöron sayısı. Bunu bana sormayın. Yıllardır birileri bunu aklına takmış, her yıl yeni bir rakamla ortaya çıkıyorlar. Tahmini şu anda 90 milyar nöron. Nöronları küçük küçük işlemciler olarak düşünebilirsiniz. Dünya nüfusunun yaklaşık 10 mislinden daha fazla nörondan bahsediyoruz. Şuranın içinde. Bu Tabii bunlar ilginç. Bu kadar nüronlu 90 milyar işlemcili bir bilgisayar düşünebiliyor musunuz? Bir ampul kadar da biz güç harcıyoruz. 20-30 watt harcıyoruz burada bu işleri yaparken. Bunu biliyoruz. Ancak çok ilginç başka şeyler daha var. Her nüron yaklaşık olarak bin değişik nüronla her an konuşuyor. Her an konuşuyor, her an bir, bir, e, iş birliği yapıyorlar. Hatta öyle cins, ilginç iş birlikleri yapıyorlar ki, söz gelimi sizin büyük annenizi tanıyan bir nöron sayısı var. Ali Üstündağ'ın büyük annesini tanıyan ayrı bir nöron var, grubu var. Eşinizin annesini tanıyan ayrı bir nöron grubu var. Bu nöronlar sadece eşinizin annesini tanımakla görevli. Başka hiçbir şey yapmıyorlar beyniniz içinde. Bunu öğreniyorlar ve bir yerden sonra aynı şeyi tekrarlamaya başlıyorlar. Bu da aslında çok ilginç bir sorun ortaya çıkartıyor. Algı. Algıdan, bil, algı görüntüden veya duyudan algıya geçerken aslında biz bildiğimizi tekrarlıyoruz. Yeni bir şey yapmıyoruz. Bildiğimizi görüyoruz, bildiğimizi duyuyoruz. Tabii bu arada yani bu kadar da basit değil. Aslında biz epey içini biliyoruz. Biraz daha böyle içine bakılmış beynin. Altı kat var mesela beynin içinde, korteksin içinde. Altı katlı bir yapı düşünün. Demin anlattığım stadyumun içinde altı tane değişik, kat olduğunu düşünün. Nöronlar bunun içine yayılmış durumdalar ve bu nöronlar kendi aralarında bir takım işbirlikleri yapıyorlar. Aslında burada küçük bir parantez açayım. Bu altı sayısı ilginç bir sayı. Şimdi altı tane altı kat nöron var. Aynı zamanda mesela dünya üzerindeki her insanın diğer insandan altı insan kadar uzakta olduğunu veya altı kişi aracılığıyla bağlantı olabileceğini konusunda bir teori var. Six degrees of separation. İnternette iki tane bilgisayarın en fazla altı tane atlama üzerinden diğer bilgisayara ulaşabileceğini belki büyük bir çoğunuz bilmiyorsunuz. Altı sayısı çok ilginç ve çok ayrı bir konuşma konusu. Bundan bahsederken, altının sihrinden bahsederken aslında burada aşka bir sihir daha var. İnsan beyni hakkında bugüne kadar en fazla bilgi sahibi olanlar kimler dersiniz? Bilim adamları mı? Hayır, sihirbazlar. Sihirbazlar insan beyninin bazı zayıflıklarını yüzyıllardan beri çok iyi inceleyerek bunu el çabukluklarıyla, değişik tekniklerle sizi şaşırtmak için kullanıyorlar. Aslında onların bildiği ayrı bir bilim var. Buna sihirin bilimi diyoruz. Bu da ayrı bir konuşma konusu aslında. Yani tamamen ayrı bir konuşma konusu. Neyse biz tekrar beynin biraz böyle mühendislik tarafına doğru dönelim. Biz istediğimizi algılıyoruz dedik. Ben size gösterdim, bu uçakta ne olduğunu gören var mı? Hızlıca gösterdim ve beyin yaklaşık 150 milisaniyede algılıyor. 150 milisaniyeden daha fazla tuttum. Ne gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Boeing, çok güzel. Şimdi göstereyim. Bu uçakta ne yanlışlık var? Kanadının biri yok. Bu gerçek resim üstelik. Aslında bu bir... O... Sadece beyninizin ne kadar kötü çalıştığını gösteriyor. Siz Boeing olarak tanıyorsunuz, uçağı... İlk ben size üzerinde fazla zaman bırakmasam bildiğinizi görüyorsunuz. Biraz daha ileri gideyim. İki tane resim var. Bu taraftaki resimde filin kaç ayağı var? Veya diğer resim ne? Biraz tutarsam dört duyacağım, beş duyacağım, diğer taraf için kurbağa duyacağım, at duyacağım büyük bir olasılıkla. Bütün bunlar doğru. Bütün bu ikisi de doğru. Resimler... Son derece beyni şaşırtmak üzere özel olarak yapılmış resimler. Beyin aslında bir açıdan da çok zayıf. Demin altı sayısını söylemiştim. Mesela beyin en fazla birbirinden bağımsız altı tane değişik etkinliğe odaklanabiliyor. Niye size araba kullanırken bir yandan da telefonla konuşmayın deniliyor? Bu yüzden çünkü dikkatinizi fazla dağıtamıyorsunuz. Beyin buna uygun değil. Enerjiyi minimum seviyede tutmak üzere planlanmış bir yapı. Neyse... Bunların hiçbiri doğru değil ve ben siz de o zaman size şunu sorayım. Bu iki örnekten sonra iyi bir şahit olacağınıza hakikaten inanıyor musunuz? Gördüğünüz bir olayı doğru anlatabileceğinize gerçekten inanıyor, inanıyor musunuz? Bunu biraz düşünün. Şimdi aslında biz epey biliyoruz dedik. Hep gidip geliyorum. Bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Ben size biraz bildiklerimizi anlatayım. Bakın bu harita 10 bin tane nöronun birbirine bağlantısının haritası özel olarak renklendirilmiş biraz öne çıksın diye. Karmaşıklığınızı karmaşıklığını görebiliyor musunuz? Ne kadar zor bir yapı. Biz bu kavşaklarda, bunun içinde biz kendimize yol bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bakın, bu biraz daha büyültülmüş hali. Biraz önce söylediğim altı katlı yapının zaten gelmesinin arkasındaki nedenlerden burayı bu. Görüyorsunuz, nöronlar var böyle topaklar. Onlar birbirine bir sürü böyle çapraşık yollardan bağlı. Buralardan da ortaya ilginç algılar çıkıyor. Ya bu resim nedir dersiniz, yandakinin düzgün çizilmiş hali mi? Hayır, bu internet bağlantısı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki internet bağlantıları. Şimdi buna bakarsanız, ikisi arasında çok ilginç bazı benzerlikler göreceksiniz. O zaman aklımıza şöyle sorular geliyor. Mesela, internet beyin gibi çalışıyor mu? Facebook'un aklı var mı? Google gerçekten zeki mi? LinkedIn'de ben bağlantı yaptığım zaman, 1000 kişiyle gerçekten beyin gibi bir bağlantı yapabiliyor muyum? Bunların cevaplarını bilmiyorum. Ama zaten projenin amacı da bu tür cevapları öğrenmeye çalışma. Belli bir yerden sonra. Biz bunu yüzyıllardır yapıyoruz. Dedim sihirbazlar yüzyıllardır bu işi biliyorlardı. Sayısız araştırmacı bu konuda zaman harcadı. Yüzbinlerce, yüz binlerce ciltlik malzeme var beyin üzerinde. Niye işe yaramıyor? Çünkü beynimiz... Bir nüron, bin nüronla konuşuyor. Bu araştırmacılar hiçbir zaman doğru dürüst birbirleriyle bugüne kadar konuşmamışlar. Sadece yayın yapılmış, orada kalmış, bu yayınlar birbirine birleştirilmemiş. İşte bundan sonraki amacımız, bu bağlantıları biraz olsun koymak, ortaya koymak. Ama 10 bin nürondaki bağlantıyı da gördünüz, ne kadar zor olduğunu. İnsan beyninde 90 milyar nüron var. Peki, bunun yerine... Akıllı sayılabilecek bir fareyle başlasak ne dersiniz? Veya belki kedi. Ama ilginç olan beynimiz bize kedi fare oyunu da oynayabilir bunun içinde. Bunu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bunun içinde ciddi bir projede çıkıyoruz. Ciddi proje diyorum. Hakikaten bunu bir yeni bir aya gidiş projesi, yeni bir yarış gibi düşünebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bu konuda çok büyük paralar harcıyorlar. Beynin içine girmeye, beyne stadyum gibi dışından bakmaya değil, beynin içine girerek nöronları bozmadan tek tek dokunup aralarındaki bağlantıları öğrenmek için ciddi paralar harcamaya başlayacağız. Ne kadar? Yaklaşık 10 milyar dolar. 10 sene boyunca 10 milyar dolar bunun ya iki misline çıkması bekleniyor. 10 milyar dolarla bu işler yapılabilir mi? Yapılabilir. Belki. Ama bu konuda da çok ciddi şüpheler var. Bilim adamlarından bile bunun yapılamayacağını söyleyenler var. Bunun Orta Doğu'daki barışı yerine getirmekten, sağlamaktan daha zor olduğunu iddia eden bilim adamları var. Burada da bizim biraz durmamız lazım. Acaba bu kavşaktan başka kavşaklara gitmek doğru mu, değil mi? Bu soruların cevaplarını biz de kendi kendimize şu aşamada soruyoruz. Bu para başka bir yerde kullanılabilir mi? Bir yerden bakıyorsunuz 10 milyar aslında bir silah projesinin, Çık bir miktarı. Çok büyük bir para ama başka yerlere daha fazla harcanıyor. Ama 10 milyarda yine başka yerlerde tarım için, başka alanlar için de ciddi olarak harcanabilir. Biz bunu harcadığımız zaman, ben beyin üzerinde konuşunca, belki büyük, büyük bir bölümünüzün aklına gelmiştir. Bilinç konusu. Kaçınılmaz bütün bu projelerde ortaya çıkan bir soru. Bilinç var mı? Ben bilinçli miyim? Düşünüyorsam var mıyım? Bilinç altı nedir? Bilinç beynin içinde nerede? Bilinçaltı varsa bilinçüstü diye bir şey var mı? Acaba benim içimde başka bir küçük insancık mı var? Aslında bunun da ismi var felsefede. Homunculus, insancık, küçük insan. Beynin içindeki küçük bir insan, beyni doğru çalışmasını sağlayan küçük bir insan. Bu çalışmadığı zamanda, ruh olmadığı zamanda zombi denilen bir kavram var. Bunlar çok güzel felsefi tartışmalar. Ama bu projede biz felsefi tartışma yapmayacağız. 10 milyar doları felsefi tartışmalar için harcamak doğru değil. Biz burada gerçekten beynin içine bakarak doğru e, alabildiğimiz kadar bilgi almaya çalışacağız. Şimdi biz bu kavşaktayız ve şu aşamada bu kavşaktan ileri geçmeye hazırız. İleri geçtiğimiz zaman ne olacak? Bizim tahminlerimiz 5 yıl içinde yaklaşık kedi beyninin tamamını, 10 yıl içinde insan beyninin tamamının haritasını çıkartacağız. Bunu insanın insan geni haritasına da çok benzetebilirsiniz. Büyüklük olarak ondan biraz daha büyük bir program ama beyin daha büyük. Beyin bir insan geninden çok daha büyük. Genlerden başlayarak, bunu bugüne kadar bilinenleri birleştirerek, üzerine yeni bilgiler yaparak çok ciddi bir yapı oluşturacağız. Genlerden başlayacağız, davranışlara kadar gitmeye çalışacağız. Bunu yaptığımız zaman da, mesela bir felçlinin çok daha rahat bazı komutları verebilmesini sağlayacağız. Sadece beyninin içindekileri okuyarak. Veya bir simülatör yapacağız, beyin simülatörü. Beyin çalışmalarının en zor olduğu yer, beyin üzerinde çalışma klinik olarak çok zor. Ama bir bilgileri toplayıp bir simülatör yaparsak, İlaçların, tanıların bazı ön testlerini bu simülatör üzerinde yaparak şizofreni, Alzheimer's, Parkinson, aklınıza gelen her türlü sinir hastalığı konusunda daha yeni, daha özgün, daha etkin tanı ve tedavi yöntemleri bulunmasının önünü açacak bu çalışmalar. Şimdi ben neredeyim bu kavşakta? Ben size mühendisim dedim, epey de bir süredir, son 1-2 dakikadır da tıp anlatıyorum. Yani ben neredeyim? Benim yapmak istediğim de aslında beynin nasıl algı yapmaya çalıştığını anlamak ve bunu tekrarlamak. Şimdi burada size beynin bir haritası var. Görüyorsunuz gözlerden çıkan bir sürü kavşaklar var. Al, gözden gelen fotonlar bazı uyarıları yaptıktan sonra bu kavşaklar doğru çalışırsa siz mutlusunuz, doğru bir algı yapıyorsunuz. Eğer çalışmazsa bir anda korku, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Hatta hastalığa kadar gidiyor. İşte bunu anlamak için, bunun benzerini yapmak için bugünkü tekniklerle bir futbol sahası büyüklüğünde küçük bir şehir kadar enerji harcayan bilgisayarlar lazım. Simülatörler bu işlerle yarar. Ama ben bunu istemiyorum. Bakın burada 20-30 watt var ve şu kadar bir hacmin içinde. Benim de hayalim bunu bir masaüstü bilgisayarın içinde yapabilir miyim? Şimdi diyebilirsiniz ki, Ciddi bir hayal. Yani bu hakikaten hayal. Evet ama yani hayal. Hayallerimiz olmazsa da gelecek olmuyor. Geleceğimizi oluşturan bizim hayallerimiz. Yenilikleri oluşturan bizim hayallerimiz. Ben bunu hayal edeceğim. Üzerinde zaman harcayacağım. Ve ben size söylüyorum 10 yıl sonra da bunun bir bölümünü başaracağım. Bu kadar küçük olmasa bile buzdolabı kadar olabileceğini size söyleyebilirim. Şimdi biz bu kavşaktayız. Bu kavşakta ben... Bu tarafa gidersen beyin gizemini hala daha koruyan kapalı bir kutu olarak kalacak. Bugünküden çok farkı olmayacak. Ancak bu tarafa doğru gidersen, bu kavşağın içinde, beyin hakkında bir sürü yeni bilgi elde edeceğim. Bu yeni bilgi bize beynin belki gizeminin bir bölümünü kaybetmesini sonuçlan sonuçlanacak. Ama bir yandan da bunun yaptığım zaman, ben algının nasıl oluştuğunu, insan beyninin nasıl çalıştığını biraz daha iyi anladığım zaman reklamcılıktan, e eğlence sektörüne, tıptan mühendisliğe kadar birçok alanı, bilgi işlem teknolojilerine kadar birçok alanı ben etkileyebileceğim. Birçok ders kitabını yeniden yazacağız. Bildiklerimizin belki tamamını unutacağız, yeniden başlayacağız. Ama bir şey kesin. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Beynimiz bize hükmedeceğine biz beynimize hükmedeceğiz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok Bu Singularity diye bir nosyon evet. var. Evet. Ray, -Kurvay. Ray -Kurvay. Yeah. O, o Oraya doğru gidiyoruz değil mi? Do oraya doğru ben, gidiyoruz. Belki Singularity'nin evet. ne olduğunu belki bir değinseniz. Aa, aslında çok... Singularity biraz bu ortamdaki bu zekanın tek bir nokta halinde kopuşa gelmesi. Biraz önce Cengiz Bey'in söylediği özel kavşak aslında bir singularity kavşamı. kavşağı. Singularity bu kavşaktan sonra hiçbir şeyin aynı olmayacağı kavşaklardan bir tanesi. İnsan ömrünün uzaması, insan beyninin başka şekillerde kendini tekrarlaması. Race evet. co Oraya gidiyoruz. Oraya doğru bir bölümüyle gidiyoruz. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben onu alayım.